Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, en çok sevap O'nadır. Peygamber-i zişanı her yönden hakta Teâlâ, diğer peygamberlerden kıldı üstün ve ala O'nun ümmeti dahi öteki ümmetlerden, daha faziletli ve üstündür her cihetten. Cennetliklerin dahi, üçte ikisi yarın, ümmetinden olacak server-i kainatın. Yine, Resulullah'a verilen sevap, ecir, diğer peygamberlerden kat be kat ziyadedir. Sebebine gelince, mesela bir Müslüman, bir ibadet yahut da hayır yapsa ne zaman, o işinden ne kadar alırsa sevap, ecir, iki misli sevap da üstadına verilir. Çünkü bu hayırlara o üstadıdır sebep. Onun öğretmesiyle yapmıştır bunları hep. Yine bu hocasının hocası dahi vardır. O da bu hayırlardan dört misli sevap alır. Onun da bir üstadı vardır ki yetiştiren, ona da sekiz misli verilir bu ecirden. Bu sevap verilmesi devam eder artarak, yukarılara çıktıkça çoğalır katlanarak. Peygamberi zişana ulaşıncaya kadar öyle fazlalaşır ki bu ecir ve sevaplar, bunların sayıları gelmez ölçü hesaba. Başkası kavuşamaz bu kadar çok sevaba. Çünkü bütün ümmetin, alim ve evliyanın, mezhep imamlarıyla, sahabe-i kiramın, hepsinin üstadıdır, o server-i Onadır, her bir ecir, her dua ve salavat. Yine, her peygamberin, ona inananları, kendi isimleriyle çağırırdı onları. Resulullah ise, ismiyle çağırmak, haramdır hem yanında yüksek sesle konuşmak. Velhasıl ona karşı hürmetsizlik olacak. Her şey bu ümmet için oldu haram ve yasak. Yine cibril Emin, başka peygamberlere gelmiş idi sadece on ila dört yüz kere. Resulullah'a ise 23 senede tam 124 bin defa gelmiş idi berdevam. Diğer peygamberlere hem Hazreti Cebrail hep insan suretinde göründü oldu nazil. Resulullah'a ise 600 kanadi ile iki defa göründü asıl melek haliyle. Diğer peygamberlere hiç böyle gelmemiştir. Onlar melek haliyle onu hiç görmemiştir. Başka peygamberlerin zevceleri hem yine zararlı olmuşlardır çoğu kendilerine. Halbuki o serverin mübarek zevceleri hep ferahlandırdılar sevgili peygamberi. Hem dünya hem ahiret işlerini yapmakta ona hizmet ettiler, İslam'ı yaymakta da.